Bismillah, ve vessalatu vesselamu ala Resulillah. İbadet çeşitleri ile alakalı üçüncü ses kaydımız Ümit bağlamı, raca ve yönelme, rabet diye isimlendirilen ibadet çeşitleridir. Kardeşlerim, alçalma ve boyun eğmeyi içeren raca yani ümit ibadettir. Allahu Teala'dan başkasına sarf edilmesi caiz değildir. Müslümanın Allah'ın lütfunu ve rahmetini çokça istemesi ve ümidinin tam olup racasını mevlasına halis kılması gerekir. Yine Rabbi hakkında izan içinde olması ve Rabbinin sevdiği şeylere rağbet etmesi, yönelmesi gerekir. allah Teala şöyle buyurmakta, Kehf suresinde bu size işaretlecek tarzda فَمَنُكَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ her kim Rabbi ile karşılaşmayı umuyor, ümid ediyor ise, feliya amel amelen salih. Öyleyse o salih ameller işlesin ve la yüşrik ibadete Rabbihi hada ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi, hiçbir kimseyi ona ortak yapmasın. Evet, Rabbimizi istiyorsak, ona yöneliyorsak salih amel yapacağız ve o şekilde Rabbinizin istediği hale bürünmeye çalışacağız. Her kim bir yaratılmıştan sadece Allahu Teala'nın güç yetirebileceği bir hususta ölülere veya başka varlıklara bizzat bu varlıklar tarafından isteğinin yerine getirilebileceğini umarak dua eden kimse gibi bir ümit ümitte bulunursa ümidini umudunu başkasına bağlamış biri olarak yaptığı bu iş büyük şirk olur. Nitekim Allahu Teala şöyle buyurmuştur: Bakara suresi 218. ayette innellezine amenu vellezine haceru ve cahadu fi sabilillahi ula key yercunu Allah'ın rahmetini umacak kişiler umut kimseler kimlerdir ona işaret ediyor ayetciliğiyle muhakkak ki iman edenler hicret edip yasakları terk edenler ve Allah yolunda cihat edenler var ya işte onlar Allah'ın rahmetini umarlar, umabilirler. Kardeşlerim, hakiki ve içten raca, ümit şu üç şeyi birden kapsar. Birincisi, raca ettiği, umut ettiği şeyi kişinin sevmesi. Kim ne istiyorsa onu sever. İkincisi, bu raca ettiği şeyi elinden kaçırmaktan korkması. Onu elde etmek için gayret eder, kaçırmaktan da elde edememekten de korkar. Üçüncüsü de imkan oranında istediğini elde etmek için çalışır, sahi gayrette bulunur. İçten gelen raca bu üç hususu kapsamaktadır. Övülen raca ümit, Allah'a itaat ederek amel eden ve bu amelin sevabını uman ona asi gelmekten kaçınan ve bu kaçınmanın sevabını bekleyen kişinin racasıdır. Bu iyi amellerde bulunanların racası, ümid edir, ümit ümid etmesidir. Yerilmiş Akınanmış olan raca ümit ise beraberinde bir amelin bulunmadığı ve ele geçirilmesi umulan şeyi elde etmek için gerekli sebeplerin yerine getirilmediği hatta beraberinde Allah'ın cezasından yana emin olmanın da bulunduğu umut halidir. Kardeşlerim bu iki hususa özellikle işaret etmek, özellikle dikkat çekmek istiyorum. Şöyle ki Ümmet-i Muhammed'in büyük çoğunluğunun genel hali maalesef budur. Yani iman ettiğini ve cenneti umduğunu iddia eden, dile getiren insanlar övülen raca değil de yirilen raca, yirilen ümit beslemektedirler. Her kim Allah'ın kendisini cehennemden uzak tutup cennetine girdirmesini, ebedi mükafat yurduna idhal etmesini umuyorsa oraya girdirecek şeylere yönelmesi, o işlere sarılması ve onun için gayret etmesi gerekir. Yani allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ve Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde emrettiği işleri yaparak itaat edecek ona ve bu amelin karşılığını umacak ki görebilsin. Hakeza isyan dediğimiz itaatin dışındaki yasakları işleyerek kişi cehennemden kurtulamaz veya cennete giremez. Allah'ın rahmeti olmazsa. Çünkü Allah Azze ve Celle cenneti iman ve salih amel sahibi kimseler için hazırlamıştır. Cehennemi ise isyan eden ve salih ameli terk eden, kötü ameller işleyen kimseler için hazırlamıştır. Bunun başka bir yolu yok. Dolayısıyla ben Müslümanım ve öldükten sonra Allah'ın mükafat yolu cenneti umuyorum diyen kimsenin yapması gereken şey Allah'a itaat edecek ve bu amelleriyle Allah'ın sevabını umacak. Hakiza isyan olan yasaklanmış işleri terk edecek ve bu sakınmayla da yine sıfat bekleyecek. Neticesinde de bu itaatin ve isyan terkmenin karşılığında vaat edilen cennet umacak ki bu övülendiracağı umuttur. Bunun tam tersi ise yerinmiştir. Maalesef ümmetin çoğunluğu bu kısımda diyoruz. Bundan dolayı insanların büyük çoğunluğu en büyük ibadet olan namazı terk etmiş durumda. Ramazan aylarında orucu gösteri göstere yiyor durumda zekatını hiç umursamaz halde terk etmiş durumda. Haccı çok ileri vakitlere tehir etmiş durumda. Herkese dinini öğrenme ve dinine yönelme, iyiliği emretme, kötülükten sakındırma gibi yapılması gereken hayırlı amelleri terk etmiş durumda. Sebep hem cennet ummakta, Rabbinin kendisini azaptan kurtaracağını ummakta. Bununla beraber bunları gerektirecek amelleri terk etmiş ve aynı zamanda da Allah'ın cezasından yana kendisini emin, güvende saymaktır. Yani hem cezadan kurtaracak işleri terk ediyor, hem mükafata ulaştıracak işleri terk ediyor, hem de mükafatı gerektiren işleri terk ederek, cezayı gerektiren işleri de işleyerek Allah'ın cezasından, azabından, cehenneminden kendisini güvende hissetmekte. Bu ise yerilmiş racadır. Bu imanla tezattır. Havf yani korku ve raca ümidin beraber olması da gereklidir Müslüman'da. Müslümanın korkuyla ümit, rabetle rahmet arasında olması bunları bir arada yaşaması gerekir. Yani kendini günahtan alıkoyacak, Allah'ın rahmetinden ümitsizliğe düşürmeyecek bir korkuyla Allah'tan korkması gerekir. Bunun mukabilinde de Allah'a itaate, Allah hakkında iyi zanlı bulunmaya ve rahmetini istemeye teşvik eden bir raca ile ümit ile bu racanın onu Allah'ın cezasından yana emin olmaya sevk etmemesi şartıyla Allah'tan raca'da bulunmasıdır. Evet burası da önemli. Hem korku halinde olacağız ama bu korku bizim Allah'tan ümitsizliğe düşmemize sebep olmayacak. Hem de raca, ümit halinde olacak ama bu raca, ümit halimiz Allah'tan ümit var oluşumuz Allah'ın cezasından yana Bizi güvende hissettirmeyecek. Emin olmaya sevk etmeyecek. Allahu Teala şöyle buyurmakta. Enbiya Suresi 90. ayetti. İnnehum <Sessizlik> kânû <Sessizlik> yusâreûne fil hayrâti ve yelûnenâ râgabâ ve râhibâ. Muhakkak ki onlar hayırlarda koşuşurlar, yarışırlardı. Ve bize rağbet ederek, yönelerek ve rahmet ederek, korkarak dua ederler, yalvarırlardı na لَنَا خَاشِعِينَ Ve onlar bize karşı hoşu içerisinde, derin saygı içerisindeydiler. Evet, Allahu Teala burada sevdiği ve razı olduğu, hoşnut olduğu kulların özelliklerinden bir kısmına değinmiş. Hayır işlerine koşuşma, yani sevap elde edeceği, hayır kazanacağı, salih amelde isimlendiren işler yapmakta koşuşur, yarışır. Sonra da Allah'tan ümit ederek, rahmetini ümit eder ve azabından korkar halde Rabbine dua edecek ve huşu içerisinde, saygı içerisinde olacak. Allah'a duyulan saygı onun yüceliğini, hükümranlığını düşünerek tir, tir titremek ve onun karşısında küçülmektir. Evet yine Rabbimiz Tebareke ve Teala İsra suresi 57. ayette çok önemli bir başka hususa daha şöyle değinir. Buyurur ki ''Ulaikellezini yed'une yabtegune ilâ rabbihimul vesilete eyhum akrabu ve yercune rahmetehu ve yahafuna azabe in işte onların dua edip çağırdıkları bu varlıklar var ya rablerine hangisi daha yakın olacak diye vesile ararlar onun rahmetini umarlar ve azabından korkarlar çünkü Rabbinin azabı saklanacak bir azaptır diyerek insanların Allah'tan başkasına yönelerek Allah'tan başkasına dua ederek Ümit var oldukları şeylerin bizzat kendilerinin allah Teala'ya yakın olmak için vesile aradıklarını beyan ediyor allah Teala. Bu ise yine ümmetin bir kısmının içinde olduğu büyük bir dalalete işaret etmekte. Allah'ın şeriat yapmadığı hususlardan birisidir bu. Ölmüş birilerini Allah ile kendisi arasında vesile yapmaktır. Buna tevessül diyoruz. Allah ile arasında Birilerine bir şeyleri vesile yaparsan bunun ismi tevessüldür, vesile edilmektir. Bu ise bir ölü olamaz. Bir ağaç, bir taş veya bir yapı veya bir mahluk olamaz. Halbuki İslam sanki bunu yasaklamıyor, bundan nehiyetmiyormuş gibi sırf bunun için türbeler ve kabristanları ziyaret edilmekte yolculuklar yapılmaktadır. İsra suresindeki bu 57. ayet Mekke müşküleri hakkında inmişti. Ki Mekke yaptığı bu iş ile şu an Müslümanız diyen insanlar yaptıkları arasında şekil değişikliği dışında, varlık değişikliği dışında yapısal bir fark yoktur. Şöyle ki o Mekke müşrikler de allah Teala'ya ibadet ediyorlardı. Ona iman ediyorlardı. Onun hoşnutluğunu gözetiyorlardı. Ancak bu bize bildirilen lat menaat ve uzza gibi putları Allah ile Azze ve Celle ile kendiler arasında vesile yapıyorlardı. Çünkü onların Allah'ın veli kulları olduğuna inanıyorlar. Allah katında onların bir hürmeti olduğuna inanıyorlar ve onların bu hürmetiyle Allahu Teala'dan istiyorlardı. Şu an günümüzde yapılan da budur zaten. Ne kadar türbeler varsa, ne kadar bir şeyler ummak maksadıyla ziyaret eden kabristanlar varsa maalesef aynı konumdadır. Bu işi yapan insanlar, Müslümanlar da o kabristanda veya türbede yatan insanın Allah dostu veliyullah olduğuna iman ediyor. Bundan dolayı onların hatırını, hürmetini Allah'a vesile yaparak Allah'tan bir şeyler umuyorlar. Halbuki Allah bunu şeriat yapmamıştır. Demiştir ki Allahu Teala ve izâ aybadi ibâdî annî fe'inni Bakara suresi 186. ayet. Kullarım sana beni sorduğunda ben yakınım, inni garip, ben çok yakınım, ucibu bu davet zâde ani. dua eden kimse bana dua ettiği zaman ben onun duasına icabet ederim buyuruyor Rabbi Tebâlike ve ve böyle buyurarak kullarıyla kendisi arasında bir şey konulmamasını istiyor ve kendisine dua edin ve adabını bu şekilde Öğretiyor bizlere Kur'an-ı Kerim sünnetle beraber bizim için yeterli bir delildir elhamdülillah. Peki o zaman burada şuna işaret etmek fayda var. allah Teala ile aramızda bir vesile olmayacak mı? Yani bir tevessülde bulunacağımız meşru bir iş yok mudur? Meşru bir şey yok mudur? Evet bize dinimizi öğreten Kur'an ve sünnet bize şer'i üç vesileyi öğretir. Yani dinin cevaz verdiği üç vesileyi aracı yapılacak hususu öğretir. Onlardan birincisi Allahu Teala'ya esma Hüsna'sı ile dua ederiz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de böyle buyurmakta: "En güzel isimler Allah'a aittir. Öyleyse onlarla Allah'a dua edin." buyurmakta. Yani Allah'ın 99 güzel ismi var ve bu isimlerden hangisi bizim isteğimize karşılık geliyorsa o ismini öne sürerek o ismin Allahu Teala'dan isteyebiliriz. İkinci şer'i vesile Salih birisinden yani dindar birisinden, Müslüman bir başka kimseden bizim için dua etmesini isteriz. Bunu da Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere öğretmiştir. Müslüman bir kimsenin başka bir Müslümanın gıyabında yaptığı duanın kabul olunacağını beyan etmiştir. Bu da başka yaşayan halizde de hayatta olan bir kimsenin duasını vesile yapmaktır. Yoksa ölmüş birisi değil. Üçüncü şer'i vesile Çeşidi ise salih ameller karşılığında Allah'tan istekte bulunmaktır. Yani kişi salih bir iş işler ve bu amelinin karşılığını Allah'tan dünyada peşinen ister. Bunun için de gene Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mağaraya sıkışan bizden önceki üç kişinin hallerini bize anlatarak bu tür şer'i vesilenin caiz olduğunu bize öğretmiştir ki o kıssanın yeri burası değildir. Allahu alem. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed. Velhamdülillahi rabbil alemin.